لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعش فإن أفتق الكلام كلام الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة var. Evet, muhteşem kardeşlerim. İmanın zukurları, elkanları ile alakalı dersimizde inşallah bu hafta devam ediyoruz. Ki geçen hafta meleklerle alakalı e, sohbetimizi yapmışız Yani bir Müslüman, ben meleklerin varlığına, meleklere iman ediyorum dediği zaman bunun ne manaya geldiğini e, ben meleklere iman ediyorum diyen bir insanın nelere inanması gerektiğini yapmıştık. Meleklerin vasıflarıyla varlıklarının e, ispatıyla, onların nurani cisimler, varlıklar olduğunu Allah'ın nurdan yarattıklarına, e, yarattıkları olduklarına, işte Allah Azze ve Celle'nin emirlerine tamamen yerine getiren ve hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'nin emirlerine e, karşı gelmeyen, isyan etmeyen, günah işlemeyen ve Allah Hazretleri Celle'nin belli görevlerle yükümlü kıldıkları, nurani varlıkları ne yapmıştık? Ele almış idik. Yine bu haftada inşallah meleklere imandan sonra ne geliyor arkadaşlar? Cibril hadisinde olduğu gibi kitaplara iman. Yine bir Müslüman imanın şartlarından bir tanesi olan kitaplara inanıyorum. Ben Allah'ın kitaplarına iman ediyorum dediği zaman bunun ne manaya geldiğini bilmesi yani neye iman etmesi gerektiğini, ne yapması gerekiyor bilmesi gerekiyor kardeşlerim. Bu da yine meneklere imanın şartlarında olduğu gibi dört tane unsuru içine da kardeşlerim. Bir tanesi bunlardan bir tanesi e, muhakkak ki Allah Azze ve Celle her bir peygambere ne göndermiştir? Kitap göndermiştir. Biz buna ne yapmamız gerekir? iman esmesi gerekir. Kitab, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Lekad ersalna rusulena bil ki biz peygamberlerimizi apaçık beyineler, apaçık delillerle gönderdik diyor. "Wa anzalna ma'ahu'l kitabe Yani her bir peygamberle birlikte muhakkak ne öğ gönderdik? Bir kitap, bir mizan gönderdik. Ve o mizanla ne yapsınlar? İnsanlar Hı. arasında adalet ile hükmetsinler. Yani Allah Hazze ve Celle'nin Demek ki Allah Hazze ve Celle her ümmete bir peygamber göndermiş ve o ümmete gönderdiği Hı. peygamberi de ne yapmış? Hı. İnsanlar arasında Hı. adalet Hı. ile Hı. hükmetmesi için bir kitap göndermiş. Biz buna ne yapıyoruz? Hı. Küşesi de iman ediyor. Ve diyor ki Allah azze ve celle, celle e, Allah'a Allah Allah iman, Allah iman, Allah Allah iman ettik ve bize indirilen kitaplara ne yaptık? İman ettik. U'tiyennebiyun ayyun yer rabbihim la nusriku la ve peygamberlere indirilmiş bütün kitapları ne yaptık? Değil diyor. Allah, Allah Azze ve Celle. O, iman ettik ki biz onlar arasında hiçbir Hazır ayrım yapmamız buyuruyor. Allah Azze ve Celle'ye baka Resulü'nün 136. ayeti <gülüyor> i̇şte. ve yine iman etmemiz gerekir ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün kitaplar muhakkak nedir? Kelamullah yani Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Allah Azze ve Celle onunla hakiki manada hakikaten ne yapmıştır? konuşmuş Ki biz Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatında da geçtiği gibi ne dedik? Allah Azze ve Celle hakiki olarak harf ve ses ile ne yapar? Konuşur. Nitekim Allah Azze ve Celle rekaet aleyhisselam ile konuşmuş ve Musa aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'nin sözlerini ne yapmıştır? şiştmiştir arkadaşlar. <gülüyor> ve Allah hazine ve celle şekilde ne yapar? Konuşur. Ki bu e, konuştuklarından kimisi Allah hazine ve celle bir hicabın konuşmuş. Kimisine de yani hiçbir vasıta olmaksızın. Kimisine de bir melek ile ki biliyorsunuz bizim melek bölümünde ile görevli melek kimdi? Cibri ile Değil mi? Allah Azze ve Celle onu sırf vahiy ile yani peygamberleri ile kendisi arasında bir vası olarak bir aracı olarak ne yapmış? Cibril Aleyhisselam'ı bir vahiy olarak göndermiş. Kimisine de Allah Azze ve Celle bu vahiy yani Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla ne yapmıştır? Konuşmuştur ki onlara tedbili, dinini ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle bununla alakalı şu ula 51'de وَمَا كَانَ لِي بَشَرِينَ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيَاً اَوْ مِنْ وَرَاءُ الْحِجَابِ Muhakkak ki <Sessizlik> diyor, Allah Azze ve Celle hiçbir insan ile ya diyor bir hicabın arkasında veya onlara bir elçiler göndererek nedir? Dilediği şekilde onlara vahy vah etmesi için dilediği şekilde onlarla konuşur, duyuluyor Allah Hazreti'ne. Binne bu Aliyim, Hakim muhakkak Allah Hazreti'ne yüce olandır ve hükümde hakim olandır, hikmet sahibidir. Bu birincisi kardeşler. Yani Allah Hazine Celle her bir peygambere muhakkak bir kitap göndermiştir. Kitaplara iman derken biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Allah Hazreti'ne her binne bir, her peygambere bir e, kitap göndermiştir. İkincisi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere indirdiği ve bize öğrettiği kitabında veya sünnetinde, Allah Resulü Sıramı sünnetinde öğrettiği kitapların isimlerine ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Tıpkı meleklere imanda olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin kitabında veya Hasulü Aleyhisselatü sünnetinde bize öğrettiği meleklerin isimlerine ne yapmamız gerekir? Olduğu gibi iman etmemiz gerekir. Yine Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize bildirdiği semavi kitapların hepsine yani isimlerine ne yapmamız gerekir? Bu şekilde iman etmemiz gerekir. Nitekim e, bunların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Ondan sonra Allah Aleyhisselatü indirilen Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat gelir. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'dir. Ondan sonra Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur'dur. Ve ondan sonra da suhaf İbrahim dediği, Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a indirdiği sayfalar gelir. Sizekim ayet-i kerimede suhaf İbrahim'e ve Musa diye ne yapılmıştır? Adlandırılmıştır. Ama Musa Aleyhisselam'a e, muhakkak ki nedir? İncil, e, Tebat indirilmiştir kardeşlerim. Bunlara tamamıyla ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Yine meleklere kısmında, çünkü orayla bağlıyorum ki, bağlantıklıyorum ki daha iyi anlaşılsın diye, Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda sayısını yalnız ve yalnız Allah'ın bildiği ne vardır? Melekleri vardır. Kimisi onların, kimileri yani onların kimilerinin ismini, ismini bildirmiş, bize söylemiş kimilerine de ne yapmamış söylememiş, bize bildirmemiş. Biz ama olduğu gibi ne yapmak zorundayız? iman etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle'nin kitaplarına imanda da durum aynı şekilde. Bize isimlerini bildirdiği kitaplara olduğu gibi iman etmemiş, yani Allah Azze ve Celle en son kitabı Kur'an'dan önce Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Zebur'u indirmiş, İbrahim Aleyhisselam'a sahifeler indirmiş, Bunlara iman ediyoruz. Ve Allah ve Celle'nin yine isimlerle bizi bildirmediği kitaplara da yine ne yapmamız gerekir? Olduğu şekilde genel olarak iman etmemiz. Yani biraz önce geçtiği gibi her peygambere bir kitap indirdiğini ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Bu ikincisi kardeşler. Kitaplara imanda üçüncü esas ise, o kitaplarda yani geçmiş kitaplarda olan bütün Allah'ın kelamını sabit olduğuna e, ne yapmamız gerekir? Yani Allah Hazreti Celle'nin onu indirdiğine ne yapmamız gerekir? Kesin ve kesin doğrulamamız, doğrulamamız e, gerekmektedir ki o kitaplarda olanın hepsinin hak olduğuna ve Allah'tan olduğuna ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekmektedir kardeşlerim. Ve yine iman etmemiz gerekir ki Kur'an'dan önceki şu anda indirilmiş Kur'an'dan önceki bütün kitapların tahrif edildiğinin insanların onu dünya pahasına veya az bir pahaya dünyayla ve malla değiştirdiklerini dünya karşılığında sattıklarına da ve kitaplarını bozduklarını yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim dışında Allah Hazretleri'nin daha önce indirdiği hiçbir semavi kitabı Allah Azze ve celle koruma sözüne yapmamıştır, vermemiştir. Ancak Kur'an'a Allah Hazretleri ne buyurmuştu? "İnna nazarle zikra ve inna lehu lahasis." Allah Hazretleri Hicr suresi 9. ayet muhakkak ki zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve yine onu koruyacak olan da ancak ve ancak biziz buyurmuştur. Yani eskideki semavi kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de ve burada olduğu gibi insanların bir harfini dahi değiştiremeyeceklerini ve Allah Azze ve Celle'nin bu Kur'an-ı Kerim'i elinizdeki Kur'an'ı lafzen ve mana olarak koruması altına aldığına ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Hüzeyye 9. ayetinde dediği gibi muhakkak ki Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve yine onun bir harfini dahi değiştirilmeyecek şekilde koruyacak olan da yine Allah Azze ve Celle bir bunu ne yapmıştır? Kefalet altına almıştır. Yani koruması altına almıştır. Ama daha önceki semavi kitapları dediğimiz gibi ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle böyle bir kefalet altına, koruması altına ne yapmamıştır? Almamıştır. Yine dördüncüsü kardeşlerim bu indirilen kitaplarla ne yapmamız gerekir? yani bütün ümmetlere indirilen kitaplarla amel edilmesi gerekmektedir. Biz muhatap olduğumuz kitap nedir? Şu anda Kur'an-ı Kerim'dir Öyleyse bizim Kur'an-ı Kerim'le ne yapmamız gerekir? Amen etmemiz gerekir kardeşlerim. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle muhakkak ki benim Rahmetim her şeyi kapsamıştır. Ve rahmeti vasıat kul şeyin. Ve muhakkak ki ben diyor Allah azze ve celle'den muttaki olanları yani hakkıyla korkanlara ve dekatlarını verenlere ve ayetlerine iman edenlere muhakkak ki ben onları diyor ne yapacağım bir kitapta yazacağım buyuruyor. Allah azze ve celle ki onlar el-lezina <gülüyor> ittibun ki onlar diyor kendi aralarındaki ümmi olan peygambere ne yapmışlardı <gülüyor> tabi olmuşlardır ki onlar nedir kendi kitaplarında yani Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ki Allah azze ve celle Tevrat'ta ve İncil'de daha sonra bir peygamberin yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bir peygamberin geleceğini ve adı Ahmet olduğu, Ahmet ol, e, olacağı, Ahmet olduğu bir peygamberin geleceğini ne yapıyor? Tevrat'ta ve İncil'de bahsediyor. Ki o insanlar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın vasıflarını ne zaman geleceğini kendi çocuklarından ve tanıdıklarından daha iyi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı çok daha ne yapıyorlardı? Çok daha iyi tanıyorlardı. Evet kardeşlerim. Ve şu anda Kur'an-ı Kerim indikten sonra birisi çıkıp işte Tevrat'ta, İncil'de ve burada semavi bir kitaptır. Onunla da amel edilse olur. E şu anda yani Kur'an-ı Kerim'den sonra yani Allah Resulü e, e, ilmesinde e, gönder, peygamber olarak gönderilmesinden sonra ve Kur'an'dan sonra bir tanesi çıkıp ben işte Tevrat'la da amel etsem cennete girelim ve burla da incilmedi amel ederim derse bu kişi nedir? Kafirdir. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün semavi e, kitapları ne yapmıştır? Neshetmiştir. Onun hükmünü ortadan kaldırmıştır. Ve sadece ve sadece ne vardır? Kur'an-ı Kerim vardır kardeşler. Evet. Şu <gülüyor> an. <aldık. gülüyor> kezmiş خالص mene sağ olsun. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da uyumakta fazile. Uyuyorlar. Şükürler uyuyamıyormuş. maşallah sayımızda bereketli ee, Oğuz Hikayem. nasılsın? E, Vaziyet <gülüyor> alem ya, tapi... <gülüyor> ne alemde? Çok yapmalar. Yani? Evet. araya girebiliriz mi Yok, araya giremeyin. Çünkü e, <gülüyor> Ders de kalınca çok da çok, tamam da, ya. çok tamam şey yapmıyor yani rahavet edecekleri ama tamam İnşallah şey yapın, sabredin arkadaşlar Uygumatızın <gülüyor> Evet, evet. Arada bir nar atıyım Betante <gülüyor> <gülüyor> rahibi de Allah'a şükür Allah'a şükür Ya dua edin Ya sen içine düşmeyip bir şey dersen Bir dakika Kur'an içinde var var. Evet. İmran. Ve toplamda Kur'an'da bir tanımlanmış. Evet. Başka Bizim şeyler ona var. iman etmemiz gerek. Evet. evet. Evet arkadaşlar imanın uykularından evet. bir evet. tanesi de nedir? Peygamberlere imandır. Bu şekilde Kur'an, e, yani biz kitaplara iman etmek e, dediğimiz zaman ne anlama geldiğini bu şekilde de ne yapmış? Öğrenmiş olduk kardeşlerim. Bizim... İmanın hükümlerinden dördüncüsü de nedir? <gülüyor> Allah'ın e, peygamberlerine ne yapmak? İman etmek. Bu da üç tane e, şartı içine almaktadır kardeşlerim. Birincisi, muhakkak ki Allah Azze ve Celle her bir ümmete ne yapmıştır? Bir peygamber göndermiştir. Ki o peygamber ne yapmışlardır? Her bir peygamber muhakkak ki kavmini Allah'ı birlemeye yani tevhide çağırmış ve onlara onlardan şirki, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayı, eş koşmayı ibadete ortaklar edinmeyi ne yapmışlardır? Onlardan yasaklamışlardır. Ki bu peygamberlerin ilki Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi Nuh Aleyhisselam sonuncusu da bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ki onlar birer Allah Azze ve Celle'nin insanlara gönderdiği birer nedir? İnsandır. Yani bizim gibi yiyen, içen, evlenen, çoğalan, çarşılarda gezen nedir? Bizim gibi birer insandır. Evet. Ki Allah Azze ve Celle onlara hüccesini tebliğ etmesi için, bildirmeleri için ne yapmıştır? insanlara ve cinlere göndermiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin Nahum Suresi 36'da diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْضُ اللّٰهَ وَجِسَنِذُ Muhakkak diyor Allah Azze ve Celle biz her ümmete muhakkak bir peygamber gönderdik. Niçin gönderdik? Onlara yalnızca Allah'a ibadet etmelerini ve tağuttan da yine söylemeleri için muhakkak bir peygamber gönderdik buyuruyor. Allah Azze ve 36. ayeti kelimesinde. Yine diyor ki Allah Azze inna Celle İnnâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ nuhin ve min ba'di Muhakkak diyor ey Muhammed sana da tıpkı Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahvetsin gibi sana da vahyettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim bu birincisi. Yani peygamberlere iman dediğimiz zaman muhakkak ki Allah Azze ve Celle her ümmete ne yapmıştır? Bir Resul, bir peygamber, bir elçi göndermiştir. Ki bunların ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Sonuncusu da Hatemun Nebiyy'in Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dır. İkincisi kardeşlerim Allah azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde bize isimlerin isimlerini bildirdikleri bütün peygamberlere ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir ki bunların başında ulul azm peygamberleri gelir. Neden Allah azze ve Celle bazı peygamberleri ki bunlar Nuh aleyhisselam, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani bunlar gülül azim olarak ne yapmışlardır? İsimlendirilmişlerdir. Bunlar kardeşlerim ki peygamberlerin belli başlığı vardır? Özellikleri vardır ki Allah Hazretleri Celle onların kavminin içerisinde ne yapmıştır? Seçmiştir. Onların e, sabır olmaları, aklın, akıllarının kemale ermeleri yani e, olgun bir e, düşünceye, akla sahip olmaları, ciddi e, ciddi, ciddi olmaları, veya ileri e, görüşlü olmaları gibi vasıfları var. Ki o ünül azim peygamberleri de bu vasıflara sahip. Her peygamber gibi. Yalnız bunlar bu vasıflarda biraz daha nedir? Biraz daha olgun, biraz daha ileri seviyedeler. Ve o e, peygamberlere yani bir Nuh Aleyhisselam'a, bir İbrahim Aleyhisselam'a, bir Musa, İsa Aleyhisselam'a ve Aziz <gülüyor> Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a baktığımız zaman gerçekten kavimleriyle olan mücadeleleri çok daha ne olmuş? Çok daha çetin, çok daha e, azim olmuş, çetin olmuş arkadaşlar. Ki nitekim bazı peygamberlerdir ne olmuş kıyamet günü sahnesine baktığımız zaman e, sadece tek başına gelmiş. Yani ona inanan hiçbir insan olmamış. Bazı peygamberler dünyadayken kavimleri tarafından ne yapılmış? Yalanlanmış. Hatta ne yapılmış? Öldürülmüş. Kavimleri tarafından öldürülen peygamberler dahi ne olmuş? olmuş kardeşler. Ki e, İdris Aleyhisselam, Yunus, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve diğer peygamberler de Allah'ın kitabında ve resulü aleyhissalatu vesselam sünnetinde gelen bu isimlere peygamberlere ne yapmamız gerekir? Bu isimlere olduğu gibi iman etmemiz gerekir. E, diyor ki Allah azze ve celle "Ve laqad ersalna ruslen min qablika minhum minhum men ale" Muhakkak gidiyor. Biz geçmiş ümmetlere senden önce ne yaptık? Peygamberler gönderdik ve onlardan kimisinin kıssasını sana haber verdik. Kimisini de ne yapmadık? Sana haber vermedik buyuruyor Allah Hazretleri. O yüzden onlara iman etmemiz gerekiyor. Ve üçüncüsü kardeşlerim, peygamberleri imanın şartlarından, üçüncüsü de onların akidelerinin yani inançlarının bir olduğuna fakat onların şeriat dediğimiz yani kanunla nizamlarının fazla olduğuna ne yapmamız gerekir? İman etmeniz gerekir. Onların tek bir amacı vardı. Biraz önceki ayet kelime de geçtiğim gibi. Ne yapın? Yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edin ve vicdan edin tahu. Tahu'dan da ne yapın? Yani şeytandan veya sizi Allah'tan, taktan alıkoyan her şeyden uzak durun. Tevhidi yaşayın şirkten de uzak durun diye ne yaptık diyor Allah Hazreti Celle. Bir peygamber gönderdik diyor. O yüzden bu da gösteriyor ki bütün peygamberlerin göndermişi tek bir amacı var. O da nedir? Tehdit. Nitekim diyor ki Allah Hazreti Celle لِكُلِّنْ جَعَنَّا مِنْكُمْ شِرَةً مُنْتَاجَا <Sessizlik> Muhakkak ki her bir peygambere bir, bir şeriat bir yol gösterdi. Yani onların eee kanunları, nizamları bizim şeriatımızda, yani İslam dininin getirdiği kanun ve şeriattan nizamdan ne yapabiliyor? Farklı olabiliyor. Yalnız bütün peygamberlerin tek bir amacı neymiş kardeşlerim? O da tezgidi yerine getirmek demiş kardeşlerim. Bir de iman etmemiz gereken bir şey de Allah Resulü şu anda bir kişi kalkar, işte ben İsa Aleyhisselam'a iman ediyorum, peygamber olarak onu kabul ediyorum veya birisi kalkar, Musa veya İsa Zerse, kesinlikle kendisine ne olmayacaktır kabul edilmeye Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamber olarak gönderildikten sonra bütün insanların insiyle, cinniyle ne yapmasını Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a iman etmesi ve onun şeriatı gereğince yaşaması, dinini yaşaması gerekmektedir. Nitekim e, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Muhammed'in nefsi ödeminde olan Allah'a yemin ederim ki diyor her kimdir bu ümmetten yani Allah Resulü Aleyhisselam gönderildikten sonra beni duyar bir Yahudi veya bir Hristiyan sonra diyor bana iman etmediği halde ölür ise muhakkak ki o ashabınlar yani cehennem ehlindendir buyuruyor Allah Resulü Selam. O yüzden Allah Resulü Selam gönderildikten sonra bir kişinin ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun ister Mecusi olsun Allah Resulü Selam'a iman etmesi ve onun şeriatı kanunu izanlı gencini yapması gerekir Amen etmesi gerekir. Evet. Ee, Sohbeti ben burada bitiriyorum arkadaşlar. İnşallah evet. e, önümüzdeki hafta evet. önümüzdeki hafta bayram evet. ben de yazdım. Tamam. Bayram, bayram, tamam. bayram, bayram girmiyor. Doğru. Daha başlıyor. Da. Yani haftaya sohbet var. Evet. Bak. Bak. Size, Bak. Kimden? Evet. evet. Allah bayram yok mu? Gelip sen yapalım.